Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi ve inayeti Hepinizin ve hepimizin üzerine olsun İki cihan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme Salat okuyanların Hem şu dünyaları Hem de gerçek olan Akıbetimiz olan Bizi bekleyen ahiret yurtları hayrola Değerli kardeşlerim Halil İbrahim Sofrası programımızın kıyamet konuları içerisindeki birinci bölümünü belki daha evvel bir önceki programı dinleyenler vardır. Sura üfürülme hadisesini alimlerimizin dilinden sizlerle pay etmeye uğraşmıştık. Mevlamız Celle Celaluhundan niyazımız anlattıklarımızın hem anlatan kişinin hem de dinleyen siz kardeşlerimizin gönüllerine ulaşmasıdır. Hayırlı olmasıdır ve bu konuda güzel şeyleri hatırlamak ve hatırlamaktan, anlatmaktan öte yaşayabilmeyi Mevla'mız Celle Celalühundan niyaz ediyoruz. Bir evvelki programda sura üfürülmüştü. Sura üfürüldükten sonra ikinci üfürülmeden sonra insanlar Allahu Teala'nın izniyle yeniden dirilmişlerdi. Mahşer halkı yani bizler, sizler, etrafınızda gördüğünüz, görmeseniz de bildiğiniz şu an yaşayan milyarlarca insan ve evvelkiler ki onu Mevlamız Celle Celaluhu biliyor. Dünyanın ilk insanı Adem aleyhisselam ve Havva validemizdi ama kaç sene evvel var edildiler. Dünyanın yaşı kaçtır bilemiyoruz. İşte... Bu bilinmezlikler içerisinde şu an 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar yaşayan insan var. Dünyanın ne zaman tam olarak yaratıldığını bizler bilmediğimiz için muallaktayız. Dolayısıyla ne diyoruz? Bilmediğimiz konularda Allahu alem. Mevlamız Celle Celaluhu daha iyi bilir. İşte Milyarlar, milyarlar, milyarlarca insan o mahşer halkını oluşturuyor. Nasıl ki bir ülkedeyiz, bizler Türkiye'mizdeyiz, bir halkız değil mi? Türk halkı deniyor. Bulgar halkı Bulgaristan'da. Dünyanın birçok yerinde halklar var. İsmini dahi bilmediğimiz, nerede yaşadığını bilmediğimiz coğrafyalarda insanlar var. İşte mahşer halkı da dünyadakinden çok farklı olarak etnik gruplara ayrılmadan, kökene ayrılmadan sen zengindin, fakirdin, senin şurada tanıdığın vardı, şöyleydi, boyun kısaydı, kadındın, erkektin, hiç ama hiç bunlara bakılmaksızın mahşer halkı nereye gidiyordu? Sorgu, sual yerine doğru gidiyordu o sure üfürüldükten sonra hadis-i şeriflerde beyan edildiği üzere yalın ayak şekilde anadan doğma çıplak ve sünnetsiz olarak nasıl mahşer meydanına götürüldüğünü sizlerle beraber paylaşmıştık bir evvelki programda. Değerli kardeşlerim, mahşer meydanının Nasıl bir yer olduğu ile alakalı alimlerimizin hadis-i şeriflere dayanarak yaptığı yorumlar var. Bir takım rivayetler var. Bunların ekseriyeti şu şekilde. Mahşer meydanı, zemini beyaz, şu an önümüzde bir düzlük olduğunu düşünün hayal edin ova gibi bir yer... Bir yokuş ya da rampa, herhangi bir engel, yükselti veya çukurun olmadığı anlatılıyor. İbni Abbas radiyallahu anhuma, O günkü yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilecektir gibi, veciz bir şekilde buyrulan İbrahim suresinin, 48. ayetini nasıl tefsir etmişti son kaldığımız yerden devam edelim şu görünen dünyada bir takım ilaveler ve eksiltmeler olur mahşer alanı dünyada olacaktır ukas panayırı gibi düz, gümüş gibi beyaz, kendisinde kan akıtılmamış, günah işlenmemiş bir yer olacaktır Göklerde de değişiklik olacaktır. Güneş, ay ve tüm yıldızlar yok edilecektir şeklinde yorumlamıştı, tefsir etmişti. İşte böyle bir yer, o gün öyle bir gün ki edep yerleri açık olmasına karşın hiçbir insan diğerine bakamıyor. Çünkü derdi başından aşkın değil mi? O günün korkusundan tüm canlılar gözleri yukarıya doğru çakılmış bir şekilde kalpleri paramparçayken ne kimseyle kelam ederler, konuşurlar ne de hallerini soran olur. Çünkü tüm insanlar aynı dert, aynı imtihan, aynı tedirginlik, aynı korku ve belki aynı efham içinde olacaklar. Dolayısıyla zaten korkumuş başına ne geleceğini bilmeyen insan, yine aynı şekilde başına ne geleceğini bilemeyen bir insana nasıl tesellide bulunabilir, orada kimden ne yardım gelir? Tam 300 sene, tam 300 sene değerli dinleyenler, yemeden, içmeden ve ilginçtir hadisi şeriflerde okuduğuna göre, bir parça rüzgar esintisi olmadan mahşer halkı beklerler. Bir parça yemek, bir parça içecek su ya da küçük bir rüzgar esintisi olmadan ekseri rivayetlerde 300 sene bu şekilde bekleneceği haber veriliyor. Abdullah bin Amr radiyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mutaffifin suresini okuduktan sonra şöyle buyurdu. Oklar kılıflarında dizildiği gibi Allah celle celaluhu da sizi mahşerde elli bin sene bir arada tarafınıza bakmadan bekletse... Haliniz ne olur acaba? Peki o ayette ne buyuruluyordu hatırlayalım mealen? O gün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda ayakta dururlar. Böyle mealen buyuruyordu Rabbimiz. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şey yemeden içmeden elli bin sene Ayakları üzerinde bekledikleri gün nasıl bir gün olur? Misal götürmeyen bir şey ama bizler bir şeyin varlığını zıddıyla hatırladığımız için misallerle gidecek olursak bugünkü şartları düşünelim. Bir yerde yolculuk ediyoruz. İstanbul içinde Azan oluyor bir saat boyunca ayakta gidiyorsunuz metrobüsler sıkışık vesaire bir düşünün nereye gideceksiniz Malatya'ya 12 saat boyunca ayakta gideceksiniz bu imkansız gibi görünüyor olsa da bir şekilde oflasak da poflasak da o saatleri belki de kurtarabiliriz sağ salim gidebiliriz diyelim ayaklarımız şişer İkide bir böyle bir yürüme ihtiyacı hissederiz. Ağrıdan belki zonklayan o bacakla halimize şikayet ederiz. Neler olur neler ama velev ki diyelim ki, değil mi? Gittik 12 saat ayakta yolculuk ettik. Lütfen düşünün 50 bin sene ayaklarımızın üzerinde beklediğimizi bir düşünsenize değerli kardeşlerim. Susuzluktan dolayı şu anda biz bunu pek tahayyül edemiyoruz çünkü damacana suları var, o olmazsa su arıtma cihazlarımız var. Hiçbir şey olmadı, sokaktayız, bir bardak su istediğimiz zaman bize hayır diyecek bir insan zannediyorum yoktur. Allah rızası için bir bardak su ver dediği zaman insanlar mutlaka karşılarında o bir bardak suyu esirgemeyecek insanlar görürler. Düşünün lütfen 50 bin sene boyunca hem aç şekilde bekleniyor hem susuz bir şekilde bekleniyor. İnsanın o halini hem de ayakla beklediğini biraz tasavvur etmeye çalışalım. Peki şimdi aklı yarım çalışan ve kendisine hoca diyen eşek yüklü merkeplere benzetilmiş olan bugünün bir takım alimleri bu hadisi şerifleri şöyle yorumluyorlar. Efendim insan 20 gün açlığa dayanır. Bu hadis-i şerifte anlatıyor ki 50 bin sene boyunca insanların tarafına nazar etmeyecek Mevla Teala. Bu nasıl bir iştir? Maalesef Adem aleyhisselamın babası olduğunu iddia eden zavallı başta olmak üzere onun güruhuda İsa aleyhisselamın bir kez daha yeryüzüne inmeyeceğini söyleyen Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceğini söyleyen zavallılarda aynı gürühtadır. Nedir o? Haşa, sünma haşa, insanları yaradan, mideyi yaradan Mevlamız Celle Celaluhu, o midenin aç kalmasında istediği bir şeyi de yaratamaz. Veya elli bin sene bir insanı murat etse yaşamasın, yaşatamaz haşa. Nasıl ki İsa Aleyhisselam bir daha inmez deniyor, sanki Mevla'mız Celle Celaluhu istediği zaman indiremeyecekmiş gibi. Bu zavallı insanların bu söylentilerine özellikle genç kardeşlerimizin çok dikkat etmesi lazım. Sizlerle paylaşmaya çalıştığım hadis-i şerifleri onlar direkt olarak reddetmekte. Çünkü benim aklıma, mantığıma yatmıyor. İsa Aleyhisselam şu anda eğer efendim gökyüzünde ise veya şu ise orada oksijensiz nasıl kalır? Diyebilecek maalesef efendim düşüncesiz insanlardan oluşuyor. Allahu Teala zürriyetimizi bu insanlardan muhafaza buyursun. Amin. İşte 50 bin sene değerli kardeşlerim ve bu 50 bin seneden sonra bir tarafta alev sesleri geliyor. Sadece beklemek yetmiyor. Bir tarafta efendim açlık var. Bir tarafta susuzluk var. İnsanlar ne yapıyor? Terlemeye başlıyorlar. Ve sıcak bir kaynağa getiriliyor insanlar O sıcak kaynaktan kaynar kaynar su içmeye izin veriliyor Aman Allah Ve işkenceler artık öyle bir hal alıyor ki Öyle bir dayanılmaz hal alıyor ki Herkes yanındakine, arkasındakine, önündekine bir şeyler anlatıyorlar Ne olur bana yardım et Bazıları dünyadaki annesiyle karşılaşıyormuş Evet Babasıyla, dünyadaki eşiyle, kocasıyla, kızıyla, oğluyla, hocasıyla, komşusuyla e, tanışan insanlar orada sen de mi buradasın? Buradan karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk diyeceklerdi belki birbirlerine. Ama işte o zaman her insan birbirlerine hallerini şikayet edince bir şefaatçi bulunmasını isteyeceklermiş. Herkes birbirine, herkes birbirine, bırakın siz kocasını, hanımını, annesini görmeyi, orada peygamberler görünecek. Lakin Allah dostlarının bu eserlerinde yazdığına göre ilginçtir, peygamberler bile, aleyhisselam ecmain, kendi dertlerine düşecekler değerli kardeşlerim. Bırakınız bizim şu aciz aklımızla, sanki cennetin en güzel yerini kazanmışız, havalarına girmeyi maalesef orada peygamberler dahi kendi dertiyle dertlenecek. Hangi peygamberin eteğine yapışsalar beni kendi halime bırakın. Bugün başkasıyla değil sadece kendimle ilgilenebilirim. Derdim başımdan aşkın buyuracak peygamberler. Her peygamber Allah'ın Celle Celaluhu şiddetli öfkesine uğramaktan çekinirler, korkarlar, özür beyan ederler. Derler ki Rabbimiz bugün öyle bir öfkelenmiştir ki bundan önce bu kadar öfkelenmemiş, bundan sonra da bu kadar öfkelenmeyecektir. Peki neden alimlerimiz bu mevzuyu şöyle bize izah etmişler? Tüm hataların, Allahu Teala'ya karşı yapılan isyanların, nisyanların, o şirklerin, o münafıklık hareketlerinin, kendisinin razı olmadığı, yapmayın kullarım buyurduğu her şeyi yapmış olmanın, artık o çetin azabın yaklaştığı günde Mevlamız Celle Celaluhu o hesap gününde, o bekleyiş zamanından sonra elbette öfkeli bulunacak. Hatta dünyada öyle çok fazla günah işlememiş, umresine gitmiş, haccına gitmiş, zekatını vermiş, kaza namazı borcu yok, efendim e, harama namahreme bakmamış, kumar oynamamış, e, hatta gıybet etmemiş insanlar dahi buyruluyor. O gün tir tir titriyecekler. Düşünsenize peygamberler titriyor korkudan. Onların İsmet sıfatı olduğunu biliyoruz değil mi? Günah işleyemiyorlar. İşlemek değil işleyemiyorlar. Peki böyle bir durumda bunca günahsız insan tir tir titrerken ya bizler acaba oradaki durumumuz nasıl olacak? İşin tam burasında hani dünyada hocalarımız hep İzah ediyorlar ya Efendimiz aleyhisselamın ismi geçtiği zaman Ne olur salavat okuyun Bazı ilahiler dinliyorsunuz Duyuyorum İçinde Efendimiz aleyhisselamın ismi geçiyor Kendi ismiyle beraber söyleniyor Salavat yok Aleyhisselam denmiyor Aman dikkat Değerli kardeşlerim Bu sefer o salavatların Gitmesine itikad ettiğimiz Her salavat okuduğunda Mutlaka bu salavat Allahu Teala'nın izniyle kendisine melekler vasıtasıyla ile iletiliyor dediğimiz iki cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman devreye giriyor? Tam burada yani insanların artık sure üfürülmüş ikinci üfürülme olmuş yeniden dirilmişiz bekliyoruz bir rivayete göre 300 küsür sene bir rivayete göre 50 bin küsür sene Terler terler terler açız, efendim su yok en son kaynar bir sudan içilmeye izin verildiğini düşünün. Boyunlarımız artık böyle susuzluktan kopacak şekilde mideler artık alev alev yanıyor ve ayaktayız. Bu halde yürüyoruz gittiğimiz yeri bilmiyoruz artık dayanılmaz bir hal alınca hepimiz birbirimize bir şeyler istiyoruz ne olur şefaat şefaat. Kimsenin kimseye bir faydasının olmayacağı gün dedikleri işte yer, o yer. Sonra peygamberlere gidiliyor, her peygamberde hayır diyor, bir özür beyan ediyorlar. Yani bir bugünkü tabirle bir bahaneleri var. Öyle bir Rabbimiz Celle Celaluhu bugün öfkeli ki, biz kendi derdimizdeyiz. Bu dakikadan sonra artık bizim bir şey dememizin, size bir fayda bulunmamızın, Hiçbir ama hiçbir nesi yok, olumlu bir tarafı yok. Artık dünyadaki bütün kişisel yararlar, faydalar hepsi bitmiş. İşte o vakit peygamberleri dolaşıyor insanlar, gözleri yaşlı bir şekilde artık aramızdaki hüküm verilsin diye düşünüyorlar. İşte nihayet, o salavatları gönderdiğimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ulaşıyorlar, yanına geliyorlar. O da izin verilenleri şefaat hakkını kullanarak azaptan kurtarıyor. Taha suresini çok konuşur bazı hoca kılıklı insanlar iş şefaat mevzusuna geldiği zaman birçok tartışmayı beraberinde getirir bu mevzu. Bugünkü konumuz bu tartışmaları gündeme getirmek taşımak değil ama bilginiz olsun. Çok okudukları bir suredir. Taha suresinin 109. ayetinde bu mevzu anlatılır. Bunu yanlış tevil ettikleri için, tefsir ettikleri için daha doğrusu anlam değişiyor gibi. İlk önce ben mealen sizinle paylaşayım. O gün çok eseri giyici olan Allahu Teala'nın kendisine izin verdiği, ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Aslında ne kadar leziz açık anlam bakımından bir ayet-i kerime. Lakin buradaki anlamı değiştirip kendisinden başka kimsenin şefaat hakkı yoktur'a getiriyorlar. Aslında... Her şey Mevlamızın Celle Celaluhu izniyle değil mi? Bizler bir su içeceğimiz zaman haydi ağzıma su gelsin diyemiyoruz. Mutlaka bir sebep, bir vesile oluyor. Eşimizden istiyoruz, çocuğumuzdan istiyoruz veya kendimiz kalkıyoruz, bardağı alıyoruz, sürahiye alıyoruz, doldur, otur, iç. Bir emek var, bir sebep var. Allah Azze ve Celle isteseydi, bunsuz da yaratırdı. Sebepler alemindeyiz. İşte oradaki... Aslında kaydı de bu. Yani Mevlamız Celle Celaluhu'nun izin vermesiyle şefaat oluyor. Yoksa Mevlamızın razı olmadığı, lanet ettiği, dünyadayken efendim kendisine her türlü azabı verdikten sonra ahirette de kendisini felakete düşüreceğini izah buyurduğu kişiler değil. Bunu hocalarımız da anlatıyor. Allahü Teala'nın zaten razı olduğu ama hepimiz gibi günahım, isyanı, her türlü hatası var ama kalbinde imanını kaybetmemiş insanlara zaten bu şafaatin geleceği aktarılıyor. Değerli kardeşlerimiz o günün nasıl bir şiddet içerdiğini, nasıl uzun bir gün olduğunu lütfen bir düşünelim. 50.000 sene sadece bekleme var deniyor ayakta. Bizim için şu 1 sene, 2 sene, 5 sene, 10 sene o kadar uzun görünüyor ki. 2017'deyiz. Düşünün. 2000 senesinde doğan bir kişinin 17 senesi geride kalmış. Bizim için olmasa da 2000 senesinde doğan bir kişi için 17 yaşında olduğu için ortalama yaş 65-70'e kadar yaşasam daha önümde 40 sene var, 45 sene var diye düşünür. <gülüyor> Lakin bir göz açıp kapayana kadar o vaktin geçtiğini de o yaşta olanlar 70 yaşındakiler de anlatır. Ben daha yeni hatırlıyorum 17-18 yaşlarındaydım. Ne zaman bu vakte geldi? Bize çok uzun gibi görünen, aslında kısacık, geçici bir dünyadayız. İşte size anlatmaya çalıştığım ahiret kaidelerinden önce de bizi bekleyen öyle zorlu dönemeçler, virajlar var ki, insan bunları düşündüğünde, hani Efendimiz Aleyhisselam'ın o hadisi şerifini daha iyi anlıyoruz. Benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok Ağlardınız Hayvanlar dahi Mesela köpek Uluyor değil mi Eşek garip sesler çıkarıyor bize göre Kuşlar farklı şeyler O hayvancağızlar Bazı Allah dostlarının eserlerinde Yazıyor Ölen insanların çığlıklarını Duyarmış biliyor musunuz O ölüm acısında Bizim nasıl olacak bilmiyoruz Tabi Rabbimize sığınıyoruz kurban olduğum, merhametiyle muamele buyursun bize. Hayvanların diyor ekseriyeti duyarmış, o kediler, köpekler var ya, işte böyle çetin bir bekleyiş var aslında daha sura üfürülmeden önce, nasıl can vereceğiz, münker nekir bizi bekliyor, o da yetmedi, Sura üfürüldü, kalktık, yürü, bekle, aç, susuz, terle. Bu müthiş bir şey. Dünyaya kıyas edilemeyecek bir şey. Biz kıyametin o dehşetli anlarında o mahşer halkından bir tanesi olduğumuzu unutmayalım değerli kardeşlerim. Bunlar bir film değil. Hollywood filmlerinde aktarılan şeyler değil. Bunlar apaçık gerçekler. Ama maalesef şeytan da bu dinlediklerinizi unutmamız, ölümü unutmamız için elinden geleni yapmaktı. Kıyametin ne kadar süreceği yani işte 300 sene mi 500 sene mi bu kıyamet mevzusu kaç sene sürecek bununla ilgili olarak net bir rakam yok. Nasıl ki dünyanın oluşumunun tarihi birebir olarak aktarılmadıysa Mevlamız Celle Celaluhu en iyi bilense Aynı şekilde Kıyametin ne kadar süreceği Konusunda bir hadisi şerif var Bu hadisi şerif Ahmet bin Hanbel'de geçiyor Onun Müsnet isimli eseri var bildiğiniz gibi Okumak isteyen kardeşlerim için İbn Hibban'da ve Behaki'de de olduğunu Sizlerle paylaşalım Şu hadisi şerif bir delil niteliğindedir. Canım kudret elinde olan zata yemin ederim ki, kıyamet günü mümin kişiye dünyada kaldığı bir farz namazı kadar kısa ve kolay gelecektir. Düzeltiyorum, geçecektir. Tekrarlayayım. Canım kudret elinde olan zata yemin ederim ki, kıyamet günü mümin kişiye dünyada kıldığı bir farz namazı ...kadar kısa ve kolay geçecektir. Peki, ...buradaki bu kadar korkutucu mevzuyu anlattıktan sonra, ...bu hadisi şeriften ne anlayalım? Bu hadisi şerif insanın gönlüne su serpiyor ama acaba bana mı bu hadisi şerif? Geldi, sana mı geldi, Ahmet'e mi Mehmet'e mi geldi? Tamam, Hepimiz namaz kılıyoruz ama hangi namaz kılanlar, sabah namazına kalkamayanları mı kastediyor? Veya efendim, cumadan cumaya namazını kılan kardeşlerimizi mi kastediyor? Ya da bir gün namaza başlayacağım diyerek bir türlü secdeye başı varmayan kardeşlerimizi mi kastediyor? Ya da ben ne kadar büyük bir evliyayım, komşum namazını kılmıyor, ben şunu da yapıyorum deyip de Kibirlenen acaba insanları mı kapsıyor? Bu hadis-i şerifte çok net bir ifade var. Mümin kişiye mümin olmak veya mümine olmanın tanımı tam olarak nedir? Gerçekten ben Allahu Teala'nın o mümin dediği veya mümine dediği insanlardan mıyım? O erkeklerden miyim? Kadınlardan mıyım? İşte burası oldukça düşünmemiz gereken bir şey. Şimdi bizim tabii dünyadaki bu zaman mevhumuyla bunu ölçmemiz imkansız değil mi kardeşlerim? Yani dünyada okumak için bilmem kaç sene çalışıyorsunuz, askere gideceksiniz, yuva kuracaksınız, evlenmeden önce bir nişan yapacaksınız, nikah yapacaksınız, bilmem kaç ay sonra şunu alacaksınız. Efendim e, hamile eşiniz... 9 ay 10 gün onu bekleyeceksiniz. Hastaneye git ne zaman kontrollü, erkek miydi kız mıydı, sonra okul başlayacak mıydı, okulda işte kitapları ne olacak, dersleri iyi mi, şu mu bu mu derken hep bir süre var, hep bir süre var değil mi? Hemen ilkokula başlayan çocuk 3 gün sonra okulu bitirmiyor. Evlenmek için de bugün evlenelim dediğiniz zaman hemen bir gün sonra evlilik olmuyor, hep bir süre var. Bu süre bizim için, sevdiğimiz şeyler için çok çabuk geçer. Lütfen hatırlayın, beklediğiniz bir haberin gelmesini istiyorsanız eğer, o haberi duymak istiyorsunuz ya, bir türlü o vakit geçmez. Diyelim iki saat sonra haber gelecektir. Doktor sizi muayene etmiştir. Sonucu iki saat sonra vereceğim. O iki saat geçmez. Aman Allah'ım! Bir türlü o vakit geçmez. Tam tersine... İstemediğiniz bir durum vardır. Diyelim ki bir iğne vurulacak veya sevmediğiniz bir insanın yanındasınız. O 10 dakika size 2 sene gibi gelir. O iğne vurduracağınız yere gittiğiniz zaman, halbuki 10 dakikada bütün işlemler yapılıyor, size 1 saat gelir, 2 saat gelir ki, insan sevdiği şeyleri zaman mevhumunda, Çabuk geçtiğini anlar. Sevmediği şeylerde gerçekten vakit dolmaz. İnsanların ne dendi? Yemediği, içmediği, senelerce beklediği bu zamanı bir de düşünelim. Bırakın 5 gün, 3 hafta, 2 sene. Mesela askerlik değil mi? 18 ay, daha önce 24 ayda 20 ay oldu, 18 ay oldu, şimdi 12, 15 ayda 12 aya düştü. Hala şu an mesela 12 ay bir sene insanın ömründen bir sene geçiyor. İlginç. Daha dün dil gün düşündüm tam 12 sene olmuş. Laligül FM'de çalışmaya başlayalım. 12 sene hani derler ya dile kolay diye. Cidden öyle. 12 sene evvel ben kaç yaşındaydım? 25 yaşındaydım. 26 yaşındaydık. Düşünebiliyor musunuz? Bakın 12 sene geçti. Ama bir on iki sene daha var mı? Onun garantisi yok. Dünyadaki zaman böyle işte. Onu evlendir, bunu okula kaydettir, onu konuş, bunu hallet derken ömür geçiyor. Ama işte dünyada bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi şu. Abi öyle de olsa böyle de olsa zaman geçiyor. Onu da mutlu etsen, mutlu olmasa da, o yarım kalsa da, arabanın şurasına birisi vursa da, evinin bir köşesi rutubetlense de, giyecek pantolonunun ağ kısmı yırtılmış, çocuğunun gözünün önünde sivilce çıkmış, bilmem komşun bunu demiş vesaire, Bir şekilde geçiyor, geçiyor. Ama ahirette zaman geçmiyor. Çok uzun süreli sahibi, kahredici, gelişi pek yakın olan bir kıyamet var karşımızda. Ve o gün bize çok yaklaşıyor. Düşünün, hep matematik sorularında mektepte çıkardı ya, A şehrinden B şehrine giden bir araç örneği verilir. Aynı anda B şehrinden de A şehrine giden bir araç kalkar, her ne hikmetse. ikisi nerede karşılaşır? Ölüm yani Azrail aleyhisselam bize doğru şu an diyelim ki yaklaşmakta. Biz neredeyiz? Bir düz çizgi zemin düşünün. Biz sol taraftayız o da sağ tarafta. O bir taraftan her saniye bir adım yaklaşıyor. Biz de her saniye bir adım kendisine yaklaşıyoruz. Aramızda şu an şu e, sesimi duyan ben dahil ve sesimi duyan herkes dahil olmak üzere ölüme Azrail aleyhisselam'ı, Ölmeden önce göreceğimiz o ana adım adım yaklaşıyoruz. Her adımımızı bir saniye olarak değerlendirirsek, bilemiyoruz ölüm ne zaman vaki olacak bize. Misal 1 trilyon, 365 milyar, 813 milyon, 365 bin 215 saniye verilmiş bize. 214, 213, 212... Bir bebek dünyaya geldiğinde bilsek ki onun kaç yaşında öleceğini diyelim 82 yıl yaşayacak evlatlarımız. Evladımız 82 sene yaşayacak. Hayırlı yaşasınlar inşallah. Amin. 82 sene çok büyük gibi geliyor değil mi? 82 ile 86 bin 400'ü çarpın saniyeyi ooo bilmem kaç katrilyon bilmem kaç dakika var. Ama yani Allah Azze ve Celle'nin aceleye ihtiyacı yok ki. zaman kendisinin. O saniyeler de bitiyor işte. Ömür sermayesi bitiyor kardeşlerim. İşte bu kadar kafamızda büyüttüğümüz, dertlerin içine gömüldüğümüz dünyanın süresi bu kadar. İki lokma yemek, üç tane aklımızda kalan güzel anı, evladın peşinde koştura koştura sakallarınızı beyazlatın, saçlarınızı ağartın, yüzünüzde efendim... Yaşlılık emareleri belirsin Tansiyonunuz yükselsin Tedavi görün Kim için? Dünya için, evladım için Annem için, babam için, kendim için, onun için Peki Allah için kardeşim Celle Celaluhu İşte burada hepimiz galiba çuvallıyoruz Allahu Teala'nın emanet olarak verdiği araban için Evin için, kendi yüzün için kendi saçın için, kirpiğin için, dış görünüşün için her türlü malzemeyi alabilirsin. Her türlü bakım malzemesine tonlarca para verebilirsin. Saçım daha şekilli görünsün. Değil mi? O da Allah'ın bir nimeti mi? Celle Celaluhu. Evet, o kadar. Bacaklarım şöyle olsun, pantolonum şöyle olsun, eteğim şöyle olsun derken her türlü masrafı yap. Ama ruhumuz ve geleceğimiz için yok. İşte İnsanoğluna bu yüzden aciz deniyor. Değerli kardeşlerim, vahşi canlıların dahi diriltildiği bir gün düşünün, denizlerin ateş aldığı bir gün düşünün, tüm ruhların cesetlerine döndürüldüğü, cehennem ateşinin alevlendirildiği, cennetin sahiplerine yaklaştırıldığı, dağların buzlar gibi eridiği, Yeryüzünün dümdüz olup uzanmış olduğu bir zamanı düşün. Yeryüzü o gün olanca gücüyle sarsılıp içinde gömülü ne varsa dışarıya çıkaracak. Amellerinin karşılığını almak üzere insanlar mahşer meydanına doğru ilerleyecek. O gün yeryüzü ve dağlar tek vuruşla birbirlerine çarptırılacak, Un ufak edilecek Olan olacak Kıyamet kopacak Sema melekler için Yer alacak ve çöküşe Geçecek Melekler Semanın çökmesiyle Onun etrafında dizilecekler Allahu Teala'nın kuvvetlerini En iyi bildiği sekiz melek Diğer meleklerin de üstünde Rahmanın arşını taşıyacaklar. O gün hesap için huzura gideceğiz ve hiçbir şeyimiz gizli kalmayacak. Dünyada yaptığımız, ettiğimiz hiçbir şey ama hiçbir şey gizli kalmayacak. Hani zerre miskal olarak veriliyor ya misal, bir ölçü, küçücük bir ölçü yani nasıl ki hiçbir şey karşılıksız kalmayacak belki yapmayı düşündüğümüz tasavvur ettiğimiz ama fiiliyata geçiremediğimiz birçok şey bizim için hayır olacak bir de aklımızdan geçirmeyi bırakın fiiliyata döktüğümüz günahlarda bize Allah korusun Azap olarak gelecek İşte o gün Dağların yürütüldüğü gün O gün Yerin Altının üstüne getirildiği bir gün Öyle bir tabir var ya Altını üstüne getirdim Şunu aradım bulamadım diye Ya Gerçek anlamı O zaman meydana çıkacak Mevlamız muhafaza buyursun O günün dehşetinden Tam manasıyla yer alt üst edilecek. Dağlar hallaç pamuğu gibi etrafa saçılacak. İnsanlar o günde serili döşekler dağlar atılmış pamuk misali olacak. Yavrusunu emziren her dişi yavrusunu unutacak. Bu ne kadar bize uzak görünüyor değil mi? İnsan yavrusunu unutur mu ya? Depremde bile olsa. Depremde görüyorsunuz birçoğu annesi vefat etmiş. Nasıl kurtuldun diyorsunuz. Yıllar önce diyor o Marmara depreminde annem beni kucağına almış. Kendisi vefat etmiş. Kolonlar düşmüş o depremde. Allah'ın izniyle işte annem de fedakar anacazım. Beni korumuş diyoruz. Hiç mümkün görünmüyor değil mi bizim için ama işte o zaman gebe olanlar karındakilerini düşürecek, yavrusunu emziren her dişi yavrusunu unutacak. İnsanlar sarhoş gibi görünecekler ama içki içtiklerinden değil. O kıyamet gününün dehşetinden sarhoş olmuş kendilerinden geçmiş durumdalar. O gün yer ve gökler bulundukları halden başka bir hale çevrilirler. Şu andaki gördüğümüz durumlarından çok daha ayrı. İnsanlar kahredici ve ilahlıkta tek olan Rablerinin huzuruna çıkacaklar. Dağlar şiddetle savrulacak, geride bomboş, çukur vesaire olmayan, tümsek olmayan, bir düzlüğe kavuşacak. Gök kubbe yarılacak, kızartılmış yağ benzer bir gül halini alacak, kızıl bir gül gibi gökyüzü. Herkes işte o anda dünyada yapmış olduğu işleri, kendi namına yapmış olduğu işleri o gün karşılığını bulacak. Günümüzde İş yerlerinde çalışan milyarlarca insan var diyebiliriz. Dünyanın nüfusu 810 milyarsa, 1-2 milyar çalışıyordur. İster tarlada, ifte, ister evde, hiç fark etmez. Bizler çalışırken bir bedel istiyoruz. Bedava kim çalışır? Ha zorunluluktur, dikta yönetimi vardır, bir zulüm söz konusudur. Çalışmazsanız ölürsünüz. Çocuklarınızı öldürürler ayrı ama kimse bedavaya çalışmaz bunun dışında. Bir menfaati olması lazımdır. Ve o gün şu kıyameti düşünür müsünüz? Dünyada şu olmasa çalışmam, şartlarım bu olmasa çalışmam diyoruz. Lakin dünyada yaptığımız ettiğimiz şeyler karşımıza çıkacak ya, diyeceğiz ki belki de, ya ben o kadar çalıştığımı zannettim. Keşke kuru ekmek yiydim, bir serin su içeydim de. Allah Azze ve Celle'nin benim için yarattığı şu kıyameti, benim gibi milyarlarca ne kadar insan varsa, onlarla şu anda aç, susuz ve korku dolu bakışlarla etrafı ararken, bana yardım edecek benim Fayda mı olacak şeylerle keşke o yıllarımı değerlendirseydim diye düşünecek belki de. Cinler ve insanlar önceden yaptıkları her işi orada gözleriyle müşahede edecek. Cinler de bizler gibi. Hatta kaynaklarda geçer. Cinleri bizler şu an göremiyoruz. Onlar bizi görüyorlar. Ahirette de tam tersi onlar bizler tarafından görülecek diye... Eserlerde geçiyor İnsanları ve cinleri Mevlamız Celle Celaluhu Sadece kendisine ibadet edelim diye yaratmıştır O gün dillerin sustuğu bir gündür Nasıl ki eserlerde anlatılır ya Dil konuşacak, e dil zaten konuşuyordu Peki ayaklar konuşacak, efendim ayak konuşur mu? Dili konuşturan Allah Celle Celaluhu. Niye konuşturmaz? O diledime her şey oluyor Celle Celaluhu. Eller konuşuyor. Ya Rabbi şu hırsızlığı yaptı. Bana zulmetti. Sen secde edesin diye yarattığın bu eli hırsızlıkta kullandı. Harama dokundu. Ayaklar konuşuyor. Ya Rabbi beni şöyle şöyle kullandı. Kötü bir yere gitti Boyun konuşuyor Ya Rabbi Senin dışında ki sana Sadece eğilmesi Gereken bu baş Menfaati için Onca insan karşısında Eğildi Tamam patronum dedi Tamam efendim dedi Tamam nasıl istiyorsanız efendim dedi Başkalarına menfaati uğruna Ama sana şu Eğilmesi gereken başı eğdirmedi diye Orada şikayetçi olacak Yani bir bakıma Dillerin susup Ağzımızdaki şu dilimizin susup Uzuvlarımızın konuştuğu Bir zaman olacak Düşünsenize O gün Yani kıyamet günü Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Aslında yaşlandığı bir gündü Nasıl yaşlandığı bir gündü Hatırlayalım, Hazreti Ebubekir Sıddık radiyallahu an Efendimiz bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimize Ey Allah'ın Resulü! Seni yaşlanmış olarak görüyorum. Nedir bu halin? diye sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Evet doğrudur. Beni hüd ve ona benzer diğer sureler yaşlandırdık. Yani ne buyurdu? Ne demek istedi? O ayetlerdeki yükümlülükler, bir kulun yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, kastettiği sureler, vakıa, mürselat, amme ve tekvir sureleri. Tabi günümüzde Kur'an-ı Kerim okurken, Makamlı bir şekilde dinlemek Çoğumuzun hoşuna gidiyor Okuyanların da en az bizim kulağımıza O hoş gelen okuyuşların Onlara da lezzetli geldiğini tahmin etmek zor değildir Ama en önemlisi Kur'an-ı Kerim'i hangi tonda okuduğumuz Hangi vurguları yaptığımızdan öte Onun manasını hayatımıza tatbik edebilmektir Kur'an-ı Kerim'i evvela gönlümüze nakşedebilmektir. Öyle değil mi? Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i sadece dille okumakla yetinir de manasını eğer düşünmezsek onun o lezzetinden, onun bize faydasından istifade edemeyiz. Kıyamet de zaten Kur'an'dan bir parça değil mi? Zikri zaten orada geçmiyor mu? Hem Mevlamız Celle Celaluhu bizim düşünüp tutalım diye öğütler vermiyor mu? Kıyametin çeşitli isimleri var. Kıyamet kalkmak anlamında, kıyamdan akla zaten geliyor. Pişmanlık, hasret değil mi? Müsabaka diye biliniyor. Yani hesabı erkenden verip cennete girmek için yarışmak diyen var. Damme deniyor felaket. Dahiye büyük felaket. Hakka musibet deniyor. Onlarca anlamı var. Onlarcadan fazla anlamı var. Yani 70 70 küsürdü bir hayli fazla anlam var. Huruç mesela mezardan çıkma, hulud. Ebedi kalma çok fazla anlamı var. Tabi bizim burada bilmemiz gereken, Olacağında şüphe olmayan, Gizli amellerin ortaya çıkarıldığı, Herkesin kendi amel ve hesabıyla uğraştığı, Cehennem ateşine çağrıldıkları, Gözlerin çakılı kalacağı, Kimsenin hiçbir dostundan fayda göremeyeceği, Kimse'nin başkasının ameline sahip olamayacağı, yüzüstü ateşe atıldıkları cehennemde yüzlerinin bir oyana bir başka yana çevrilip durduğu gün ismi her ne kadar bizim bildiğimizin dışında da olsa yine öğrendik ki ne malın ne de çocukların bir fayda vermediği paranın fayda vermediği. Sır perdelerinin indirildiği, gizli amellerin açığa çıkarıldığı, örtülerin kaldırıldığı o kıyamet. Öyle ki, seslerin artık çıkmadığı, gözlerin korkuya kapıldığı, insanların artık birbirlerine iltifat etmeyi bıraktığı, ne kadar şöyleseniz böyleseniz dal kabukluğun olmadığı, o kıyamet gününde teraziler konulup hüküm divanları kurulacak. Cehennem hazırlanıp ateşi tutuşturulacak ve alevler dışarı fışkıracak. Kafirler ümitten kesilecek, renkler değişecek, diller susacak, az önce bahsettiğimiz gibi organlar konuşacak. Ey kardeşim! Bizi Rabbimize karşı ne aldattı sence? Gönül kapılarımızı kapattık, perdelerimizi indirdik, uzaklaştık, yaradıldığımız gerçeklerden ve günahlara battık. Günah işleyen o organlarımız bizim aleyhimizde şahit olursa ne yapacağız? Vay bizim halimizdeki vay değerli kardeşlerim! Allah Azze ve Celle, rahmet peygamberini bize gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim indirdi, kıyameti hem Kur'an'da anlattı, hadisi şeriflerde Efendimiz aleyhissalatu vesselam anlattı. Bizim bu vurdum duymazlığı bile tarif ediyor, düşünebiliyor musunuz? Enbiya suresinde geçiyor, 1 ve 3. ayetlerde 1-2-3'te mealen bizim bu durumumuz bile anlatılmış. İnsanların hesap günü yaklaştı. Buna rağmen gaflet içindedirler. Bunu düşünmekten yüz çeviricidirler. Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelmeye dursun. Bununla alay ederek ve kalpleri oyuna dalarak dinlemişlerdir. Ya Kıyametin yaklaştığı ifade ediliyor. Kamer suresinde hatırlayın kıyamet yaklaştı, ay bölündü buyruluyor. Ardından Me'aric suresinde 6 ve 7'de şüphesiz onlar o günü uzak görüyorlar, bizse yakın görmekteyiz buyuruyor. Kur'an-ı Kerim anlatıyor, hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor da. Biz bir gayret içerisinde değiliz maalesef. Allahu Teala bizi geniş rahmetiyle kuşatıp kurtarmazsa ne yaparız? Şu gafletimizden de kendisine sığınalım. Ya Rabbi ne olur bizi gafillerden eyleme. Bizi şu anlatılan ve hatırladığımız şeylerden dışarıda kevser havuzunu görenlerden eyle. O bir lütuf. En büyük özelliklerinden biri kendisinden içen kulun bir daha asla susuzlukla karşılaşmayacak olduğu. Ya Rabbi, dünyadayken o havuzun kadrini bilmeyi nasip eyle, ahirette de ondan nasiplenmeyi nasip eyle. Ya, değerli kardeşlerim, kıyametin anlatıldığı eserlerden kısa kısa notlarla, akılda kalanlarla, sizlerle bu konuları biraz böyle düşünelim, tefekkür edelim. Biraz bu koşuşturmalı olan dünyanın bu devdebesinden az da olsa sıyılmaya çalışalım diye misaller aktarmaya çalıştık. Sürşi lisan ettik. Affola. Hem bir evvelki program, birinci program ve bu son Kıyamet 2 isimli efendim programda anlatılanları iyi bir şekilde inşallah hiç ölene kadar unutmamayı, Onlardan ders almayı Mevlamız'dan niyaz ediyoruz. Ve kendisinden istiyoruz ki, O zenginliğinden hiçbir şeye benzemeyen, Hiçbir ortağı olmayan, ihtiyacı olmayan, muhtaçlığı olmayan, Evveli sonu olmayan Mevlamız'dan diliyoruz. Ya Rabbi, ne olur bizleri affeyle. Ölmeden önce kıyametin bütün o dehşetini, bütün her şeyini bildiği için kıyamet gelmeden önce hayır küfesini dolduran kul haklarından kurtulmuş, insanlarla helalleşmiş, namaz borçlarını bitirmeye çalışmış, Kur'an'ı bol bol okumuş, insanlara merhametle davranmış, ana babasının hakkını helal etmesinin, ve silah hareketler yapmış Evlatlarının da kendisinden sonra Mezarında o açık kalan kapısını Sonuna kadar aralayacak Hayırlı evlatlar olmuş Böyle bir ölüm Böyle bir diriliş Bizlere nasip buyursun Amin Değerli kardeşlerim Haftaya yeni bir programda Buluşmak ümidiyle Hepinizi en emin olan Mevlamız Celle Celaluhu'na emanet ediyor. Ve onun biricik kulu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat getirmeyi unutmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Sizlere dua ediyor, dualarınızı bekliyorum. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.